Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Kusura bakmayın. E ee, bir daha yükselteyim. Ama açık gözüküyor mikrofon. Ee, baş devam etmeden önce, Mısır'dan çıkıştan de, e, devam etmeden önce konuşmamıza e, şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Yahudilik çok ilgi gören bir alan. Ee, özellikle işte sinemada, Hollywood dünyasında çokça işlenen e, konular var Yahudilikle ilgili. E, i̇şte Holocaust'u, ee, şu işte sionist öyleler barındıran e, şeyler var, anlatılar var, filmler var. En son mesela Exodus filmi vardı, ama iyi bir izleyici olmayarak onu kaçırdım ben. Ee, dolayısıyla e, boşta işte sinema sektöründe de olsun çok fazla tartışılan, e, ön plana çıkarılan bir konu. İşte bu Yahudiliği, Siyonizmi, holokostu, modern Yahudi düşüncesini anlamada tarihlerini, bu işte nasıl oluştuğunu, bu dinin, bu öğretinin bilmek bu açıdan çok önemli. Ilgili olanların takip etmesini ısrarla öneririm. Dediğim gibi ben en son exodus'u bile görmedim. Görsek üstünde konuşurduk. Romanlarda işte de çokça şey olur, işlenen bir konudur. En son ben modern İsrail hayatıyla ilgili bir kitap okumuştum. Can Yayınları'ndan Eşkol Nevo'nun Dört Ev Hep Hasret diye bir kitabı vardı. Bunları hatırlatmak istemiştim. Dediğim gibi medya ortamlarından, işte internetteki kaynaklardan da takip edebileceğiniz bir şey. Yahudilik üzerinde çok şey yazıldı, çizildi tabiri caizse. Şimdi biz Mısır'dan çıkışları konusundayız. Musa Aleyhisselam'ın bu dindeki rolünü, rolünü e, görmüş olacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi Hz. Musa Mısır'da e, çoğalan Yahudilerin arasından çıkıyor. E, Yakub'un oğlu Hz. Yusuf biliyorsunuz Mısır'da e, Mısır idaresinde görev almıştı. E, onun çocuklarından Levi soyundan geliyor Hz. Musa. Levi soyundan olmak çok önemlidir. E, Mavet döneminde bahaneler yani başrahipler işte kurbanları sunabilen babetteki en kutsal alana girebilen din görevlileri Levi soyundan gelmiştir daha sonra Harun soyu olarak bilinecek bu Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Musa döneminde Mısır'da Yahudiler çok zor durumda köle köde olarak yaşıyorlar Yeni doğan erkek çocukları hep takipat altında kimi firavunlar devrinde hepsi tamamen öldürülüyor. Hazreti Musa döneminde bir tek Hazreti Musa kurtarılıyor ve e, kitabı mukaddese göre firavunun kız kardeşi tarafından büyütülüyor. Detayları var biliyorsunuz, e, iyi bir eğitimden geçiriliyor e, o dönemin eğitim sistemine, işte kültürüne göre. Ee, ve hani Firavun'un sarayında bir Musa yetişti şeklinde bir İslami öğreti vardır ya, bu güzel özetliyor bunu. Ee, Firavun'un ortamında yetişmiş oluyor. Ve e, Firavun'un zulme altındaki Yahudileri kurtarmak üzerine e, bir emir alıyor e, Hazreti Musa, görevlendiriliyor Tanrı tarafından. Ve işte çıkış kitabına göre, çıkış kitabı 3. Baba 9-10. ayetlere göre ee, Musa Allah'a diyor ki Tanrı'ya belki ki Firavun'a gidip İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmayı teklif edeceğim diyor. Allah da diyor ki kuşkun olmasın ben seninle birlikte olacağım. Burada yine bir ahitte bulunuyor. Allah yine bir vaatte bulunuyor. Sürekli vaatler göreceğiz Yahudi tarihinde. Ee, ve Hazreti Musa işte bu vaatle esas bu dinin kurucusu kabul edilecek. Milli bir lider, işte e, dini liderleri e, kabul edilecek. Birçok unsur da Hz. Musa döneminde ortaya çıkacak. Dinin bu unsurları. Hz. Musa bir şekilde e, Kızıldeniz'den geçiriyor e, e, İsrailoğullarını. Firavun önce izin veriyor, sonra pişman oluyor, onları takibata uğratıyor. İşte o takibat sırasında e, Kızıldeniz'in ikiye yarılması e, mucizesi gerçekleşiyor. Ee, ve e, artık şeyden Mısır'dan Sina'dan e, ayrılıp e Kenan illeri, Kenan ili demiştik ya hep Yahudilerin ulaşmak istediği yer işte bugün Kudüs'ün bulunduğu o bölgeye geçiyorlar Hz. Musa önderliğinde şimdi bu Kenan'a gidene kadar hemen geçemiyorlar gidemiyorlar o Sina bölgesinde 40 yıl kaldıklarına inanılıyor 40 yıl sürdüğü düşünülüyor bu Kenan diyarına geçiş notumuzda bir şey var. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye ona takıldım. Kitabı Mukaddes Gelinöy'ne göre 400 yıldan fazla bir süre kalındıktan sonra Mısır'dan Mısır'daki kalış 400 yıl arkadaşlar. Mısır'da 400 yıl boyunca kaldılar. Çünkü Hz. Yusuf'tan bu yana. Bir de e, dinler tarihinde yine ilk hafta konuşmuştuk galiba. Böyle sanki bu dini şeyler, e, öğretiler, gelenekler bize çok yakın bir zamanda gerçekleşmiş gibi biz düşünüyoruz ama bunlar milattan önce biliyorsunuz. E, çok çok önceler 14. yüzyılda falanız milattan önce 1300'ler falan. E, birazdan göreceğiz. Hz. Süleyman milattan önce 900'lerde yaşa Hatta bizim ben isansıtayken Ömer Faruk Harman Hoca bize şaşırtmak için e, böyle ne diyoruz biz onlara hani tekerleme tarzı şeyler sorardı hızlı hızlı i̇şte Davut mu oğlan baba mı da şey Süleyman mı Davud'un oğlu işte Davut Süleyman'ın babası mı Yakup kimin şeyiydi diye böyle bize tarihlerle sorardı çünkü gerçekten biraz karışık biraz da işte Milyarddan öncesinde gerçekleşen dönemler öyle bizim çok hani bize çok yakın bir dönem gibi biz düşünüyoruz ama işte bize hoca sorardı mesela ne zaman olmuştur Nuh tufanı diye milattan önce 2500'ler falan diyen kişi çok az çıkıyordu birazdan yeri geldiğinde söyleyeceğiz işte Mısır'dan çıktılar Mısır'dan çıkışı kutlamak için içinde Fısıh Bayramını Fesah Bayramını kutlarlar haftaya göreceğiz Şimdi Kelan ili vaat edilmiş topraklar. Bugün de öyle diyorlar ya, vaat edilmiş topraklara bir şekilde gitmeleri lazım. İşte burada oyalanarak, başlarına çeşitli şeyler gelerek vaat edilmiş topraklara gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de geçer ya, men ve selva, işte o helva tarzı, işte...